Yalan rüzgarı yayılıyor. Maya kehaneti mi, insan cehaleti mi? İnsanoğlu, tarihler boyunca hevasına uymuş, yoldan çıkmış, iblisin tayfasının kayığına binmiş, maalesef hatalarından ya hiç ders almamış ya da ders alma şansını kaybetmiştir. İnsanlık tarihinin ibretli sahneleri, sanki tarihe ve arkeolojiye hiç yansımamış, insan toplumları sürekli yarasalar gibi karanlığa kaçmıştır. Bugün de tarih bir kere daha tekerür etmekte, insan fıtratının bozulması dibe vurmakta, sapkınlık, çılgınlık, şeytanileşme, gerçeklerden uzaklaşma, hayal ve aldanma prim yapmaktadır. Gerçek vahyi ve sonsuz yüce Rabbini araması gereken insanoğlu, ona sırtını dönmüş, iblis ve ordusunun tuzağına düşmüş, kurtuluşu için yılana sarılmış, onun masallarına inanmış ve felakete doğru sürüklenmiştir. Mu Atlantis'in Lemurya şeytanlarıyla yaptığı işbirliğinin ve arkasından gelen Nuh tufanının doğru okunamaması insanoğlu için büyük kayıptır. Bugün de benzer şekilde Adem'i zehirleyen yılanın Maya kehanetleri gibi şeytani masallarına sarılmakta ve gerçekleri görememektedir. İblis'in sunduğu elmanın gerçekliğine aldanıp elma ısırığıyla zehirlenmektedir. Evet, iblis'in yöntemi budur. Onun tüm senaryoları Allah'ın yarattığı gerçeklere dayanır. Çünkü bu evrende, iblise ait hiçbir şey, hiçbir gerçek yoktur. Ancak bu gerçeklerin arkasına saklanmak ve onları çarpıtmak, böylece insanoğlunu aldatmanın aşağılık hazdına kapılmak vardır. 21 Aralık 2012 tarihi, Mu Atlantis arttığı Maya göre dünyanın sonuymuş. Kıyametten, yeryüzünde sadece Şirince ile Fransa'nın güneyindeki bu Garah köyü etkilenmeyecekmiş. Hazreti İsa, 21 Aralık 2012'de İzmir Selçuk'un en güzel köylerinden biri olan Şirince'ye gelecekmiş. 21 Aralık 2012'de kıyametten kurtulmak için Şirince köyünde kalacak olanlardan yılan zehirini çoktan yutmuş zevatlar, bakın ne kadar da aldanmışlar. Kehanet şeytanlarına nasıl kanmışlar. Maya takvimine göre 21 Aralık'ta kıyamet yaşanacak. Eşimle Şirince'ye rezervasyon yaptırdık. Hayatta kalmalıyız. Gerard, Fransa 100 milyon dolar servetim var ve ölmek istemiyorum. O nedenle %1'lik riski bile görmezden gelemem. 17 Aralık'tan itibaren bir hafta Şirince'de kalacağım. Frankie, İngiltere Tarih bilimci olarak araştırmalar yaptım ve 21 Aralık'ta Şirince'de olmaya karar verdim. Maya takviminin bazı iddiaları doğru çıktı. Kıyamet tahmini de doğru çıkabilir. Edward, İngiltere Bir başka aldanmışlığın ve insanları aldatmanın aracı 2012 filmi. Bu iblis mayalı kehanetlerin cazibesine kapılmış küresel kabalacı film sektörü durmadan dinlenmeden şeytan kültlerini insanların beynine enjekte ediyor ve efendilerine hizmet etmekte kusur etmiyor. Bu nedenledir ki Sitemizin iblis imzalı filmlerin mesajları başlığı altında sözüne ettiğimiz filmin analizinin başlığı şu şekilde verilmiştir. 2012 filmi Gerçek Dışı ve Kışkırtıcı. Gerçek Dışı çünkü ne gerçeklere ne de gerçek vahye dayanmıyor. Maya yalanlarına dayanıyor. Geçmişte yaşanan tufan bir daha tekerrür etmeyecektir. Yaklaşan saat ve kıyametin haberlerinin sahibi Peygamberimiz bu gerçeği bize açıkça haber veriyor. Bu film kışkırtıcı çünkü Himalayalara ulaşan bir tufan geçmişte de olmamıştır ve gelecekte de olmayacaktır. Bu kışkırtmaların ilminden ve feyzinden yararlandığı toplumlar, efsaneler yani bilgi kaynağı elbette iblis mayalı topluluklardır. Yecüc mecüc üreten Mu Atlantis toplumunun artığı antik toplumlardan birisi de mayalardır. İnsanlık tarihinde bu derece iblise, ...ve hizbine köle olan bir başka toplum az bulunur. Niveytçi, şeytan kültü propagandacıları, mayaların astronomi ve uzay bilimini anlata anlata bitiremezler. Bu yaygın maya hayranlığının değerli kitaplarını okursanız, maya uygarlığının ne derece ileri olduğunu anlarsınız. Gerçekte, ilkelliğin, barbarlığın, tanrı maskeli iblislere tapınmanın en süfli köleliğinden başkasını göremezsiniz. Bugün şeytani yeni çağ yobazları tarafından göklere çıkarılan mayalar, gerçekte tanrılara, şeytanlara tapınan, bu kan içici vampirleri memnun etmek için durmadan insan boğazlayan ilkel vahşi topluluklardır. Mel Gibson'ın maya uygarlığı ile ilgili son filmi Apokalipto, bu ilkel, vahşi kavmin cinnet halini en güzel şekilde özetlemektedir. Tanrılara, şeytanlara erkek çocuklar kurban ediliyor. Mayalar ve Azteklerle ilgili araştırmalar ve arkeolojik çalışmalar bize neler söylüyor? Maya rahipleri çocukları tanrılarına kurban olarak sunarlar ve onları Cenotes adı verilen mağaralarda bulunan su dolu bir çukura atarak tanrılarından yağmur ve bereket isterlerdi. Yucatan Üniversitesi'nden Anda, çiçen Itza şehrinin kutsal mağaralarında keşfedilen 127 insan iskeletini bir araya getirdiğinde bu iskeletlerin %80'inin 3 ila 11 yaşları arasındaki erkek çocuklara ait olduğu sonucuna vardı. Anda, mayaların kurban etme ritüelleriyle ilgili şunları söylüyor. Mayalar, yağmur tanrısı için çocukları canlı canlı su dolu çukurlara atıyorlar ve yağmur için yalvarıyorlardı. Çocukların bazıları tanrılara sunulmadan önce derileri soyulup, uzuvları parçalanıyordu. Mayalara göre tanrılar, küçükleri tercih ediyordu. Arkeologlar, önceden genç, bakire kızların kurban edildiğine inanıyorlardı. Bunun nedeni, süslenmek için kullanılan yeşim taşından mücevherler bulunmasıydı. İnsan kanına doymayan tanrılar, şeytanlar. Adrian Gilbert ve Morris Cotterell, Maya Kehanetleri kitabında şunları yazar. Maya uygarlığının üzerinde yükselen Toltek ve Aztek kabileleri, bugünkü Meksiko daha kuzey bölümlerine yerleşmişlerdir başkentleri Tenoktitlan'ın 25 kilometre kuzeyinde Tula adında bir yer olan Toltekler, Güneş dinlerinin bir gereği olarak düzenli bir şekilde insan kurban ederlerdi. Güneşin sürekli doğmasını garantiye alıyorlardı. Sadece Tenochtitlanın baş tapınağı için bile 20 bin kişinin kurban edildiği tahmin ediliyor. Her yıl en az 50 bin kişi bu şekilde yaşamlarını yitiriyorlardı. Bu doymak bilmez Tanrı'nın, İnsan kalbine olan iştahını doyurabilmek için görevi tapınağa taze kan ve rahip sağlamak olan bir kast asker daima organize olarak hazır bulunurdu. Rahipler kurban kanlarını bu tapınaklara getirdiğinde binalardan korkunç kötü kokular yükseliyordu. İnanışa göre kurbanların atmakta olan kalpleri çıkarılıp güneş tanrısına sunulduktan sonra cesetler hızla piramidin merdivenlerinden aşağı yuvarlanarak atılıyordu. Şeytanlar Dostlarını Korkutur Don Jose, Why the Rattles Snake in Mayan Civilization adlı kitabında Rahip Bernardino Saagundan şu pasajı aktarıyor. Yeni ateşi yaktıklarında ve tören yaptıklarında Put, Tanrı, şeytanla yaptıkları anlaşmayı da yenilemiş, ona hizmet etmiş oluyorlardı. Şu çok açıktır ki bu hesaplama metodu şeytan, iblisin icadıydı. 52 yılda bir onunla yaptıkları anlaşmayı yenilemek için onları Dünyanın sonunun geleceği düşüncesiyle korkutuyordu ve dünyayı ileri doğru hareket ettirerek zamanı uzattığını, bunu bir hediye olarak sunduğuna inandırıyordu. Bu bağlamda tüylü yılan tanrısı Kuetzalkolt ve yağmur tanrısı Tlaloc'tu. Antik mayalar kendilerine yılanlar anlamına gelen Canes ismini takmışlardı. Kafa yastılaştırma uygulaması çocuğa Polkan yani yılanbaşı ismi verilmesi için yapılıyordu. Bu şekilde çocuklar yılan halkına dahil ediliyorlardı. Bugün kendilerini sürüngenlerle, özellikle yılanlarla karakterize eden uzaylı maskeli şeytanlar, bu gerçeği iblis imzalı filmlerde de görüntülemekten çekinmezler. Geçmişte köleleştirdikleri Maya halkını da yılan ailelerine katmakta başarılı olmuşlardır. Bugünün uzaylı dostları gibi Mayalarında Orion takım yıldızlı varlıklarla şeytanlarla irtibatlı olduklarını, onlarla temasta bulunduklarını. Antik Maya yazılarından öğrenmekteyiz. Bugünün insanlarını korkutan kıyamet senaryosunun arka planı ve bilgi kaynağı işte bu denli kirli ve aldatıcı şeytani yalanlara dayanmaktadır. Bugün o derece korku, telaş, cehalet egemen olmaktadır ki, yalan rüzgarı o derece şeytani fısıltı ve propagandalarla insanları etkilemektedir ki, NASA site kurup uyarlarda bulunmuş, ABD, Fransa ve Rus hükümetleri, ayrı ayrı açıklamalar yapmak ihtiyacı duymuştur. Ayrıca çok sayıda basın organları ve bilimsel dergiler de Maya kıyamet senaryosu ve özellikle 21-12 2012 tarihiyle ilgili haber ve yorumlara yer vermişlerdir. Sonuç Sözü edilen tarih yaklaştıkça daha ne gibi çılgınlıklar, akılsızlıklar ve şeytani dürtülerle ne gibi cinnetlerin olabileceğini kestirmek hiç de zor değildir. Bu derece kaynağı belli, yalana dayalı, zehirli, kirli kıyamet tellallığından etkilenen dünya insanlığının, gelecekte gerçek felaketler karşısında ne hale geleceğini tahmin etmek zor olmasa gerektir. Sonuç olarak, bu fiili kıyamet yalanının ve şeytani maya kehanetlerinin gerçek analizi için aşağıdaki hususların hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 1- Geleceği, geçmişin, geleceğin ve zamanın mutlak sahibi Sonsuz Yüce Allah'tan başka hiç kimse bilmez, bilemez. Gelecekten haber veren tüm kâhinler ve kâhanetler şeytani vahiy ile aldanmış aldatıcılardır. İnsanlığın ve dünyanın geleceği ile ilgili peygamberlerin ve özellikle peygamberimizin haberleri hak ve gerçektir. Din bilginleri, evliya statüsü kazandırılmış tüm sahte yahut gerçek alimler gelecekten haber veremez, verirse aldanmış ve şeytana kanmıştır. Gerçek Müslüman alimler ancak vahye, bugün için Kur'an vahyine ve sahih sünnete dayanarak yorum yapabilirler, tahminlerde bulunabilirler. Ancak bu, geleceğe yönelik ve kaynağa dayalı bir projeksiyon olmaktan öte bir anlam ifade etmez, edemez. Aynı şekilde bilim adamları da bilimsel verilere dayanarak analizler yapabilir ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilirler. Tüm pozitif bilim dallarındaki veri analizleri ve tahmini projeksiyonlar, önemli bir bilimsel gerçeklik içermektedir. Örnek olmak üzere, sitemizin Dünyamız bölümündeki felaketlerin kaynağı, çekirdek, kor, konulu bilimsel projeksiyon incelenebilir. Özellikle kim, yıl, ay, gün vererek, gelecekte bir felaketten yahut kıyametten bahsediyorsa, bilin ki bu zevat yalancıdır ve şeytani etkilere maruz kalmış bir meczuptur. 2. İnsanlığın geçmişi, Şimdiki hali, kurtuluşu, geleceği, sonsuz yücenin kitabı Kur'an'dadır. Kur'an ve sahih sünnet dışındaki tüm kaynaklar hatalıdır, şüphelidir ve özellikle antik milletlerde yuvalanmış kehanetler şeytanidir. Bu hatalı, karışık yahut şeytani kehanetler elbette dünyanın, insanlığın geleceğiyle ilgili gerçekler içermektedir. Ancak bunlar kasten iblis ve ordusu tarafından karıştırılmış, dönüştürülmüş gerçeklerdir. Bunları ayıklamak ve düzeltmek mümkün değildir. Ya da ancak Kur'an ve sahih sünnet ilmiyle düzeltilebilir ki bu hem tehlikeli hem de akim bir yoldur. 3. Mu, Atlantis, Sümer, Mısır, Maya ve benzeri antik toplumların elbette başlangıç dinleri, tevhide, İslam'a, sonsuz yücenin tek ilahlığına dayanır. Ancak insanoğlu, hevasına ve şeytani etkilere maruz kalarak hak dini, çok tanrıcılığa, putperestliğe dönüştürmüştür. Böylece sonsuz yüce Allah'a ait olan kutsal vasıfları, bu tanrılara, şeytanlara izafe edilerek, Allah'a ortak koşularak bugüne gelinmiştir. Dolayısıyla, bu toplumlardaki gerçek vahye dayalı haberler tamamen bozulmuş, iblisin amacına uygun olarak değişim ve dönüşüme uğramıştır. Bu nedenledir ki, antik toplumlardaki bu gaybi bilgiler, artık hak gerçekler olmaktan uzaklaşmış, İblisin, dünyanın geleceğini ele geçirme amacına uygun bir içerik ve sistematik kazanmıştır. 4. Mu, Atlantis, Sümer, Mısır, Maya ve benzeri antik toplumlar üzerine kitap yazan, araştırma yapanlar, her nasılsa bu antik milletlerin ileri bilim, astronomi ve teknolojiye sahip olduğu zehabına kapılmışlardır. Hatta adeta iblisi sevindirmek için o derece ileri gitmişlerdir ki, bu uygarlıkları çağımızın ilerisinde gösterme gafletine düşmüşlerdir. Bu külliyen yanlıştır ve tutarlı hiçbir delile dayanmamaktadır. Bu topluluklar saptırıcı bilgilerin yanında evrenle, yaşamla ilgili bazı o gün için ileri bilgileri ve yöntemleri cin şeytan toplumundan almışlardır elbette. Bugün bazı antik toplum hayranı yazarları şaşırtan bilgiler esasında cin şeytan kaynaklıdır. Ancak söz konusu yazarlar bu gerçeği görmek yerine bu toplulukları ya uzaylı kökenli göstermekte, ya da uzaylılarla iletişim kurdukları şeklinde saptırılmış bilgilere dönüştürmektedirler. İşte Marduk yahut Niburu gezegeni hikayeleri de böyle saptırılmış uzaylı hikayeleridir. 5. Sonuç olarak, yaklaşan saatin giriş bölümünde yer alan aşağıdaki hadisin, gerçeğe çağrısına ve insanoğlunun gerçek kurtuluş adresine ilave edilecek bir söz bulamıyoruz. Allah'ın kitabı Kur'an, sizden öncekilerin tarihi, Sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü ondadır. O kesin bir hükümdür. Gerçeği, hakkı, gerçek olmayandan ayırır. O boş, saçma değildir. Her kim büyüklük taslayarak onu bırakırsa, Allah onun boynunu kırar. Her kim hidayeti onun dışında ararsa, Allah onu saptırır. O Allah'ın sağlam ipidir. O hüküm ve hikmet sahibi zikirdir, öğüt ve hatırlatmadır. O sağlam, dost doğru yoldur. O, hevaların, arzu ve görüşlerin kaydıramadığı, dillerin örtüp karıştıramadığı, alimlerin doymadığı, çokça tekrarlanmaktan eskimeyen, hayranlık uyandıran yönleri bitmeyen bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki, cinlerden bir grup onu dinlediği zaman, biz doğruluğa ileten hayretâmiz, ''Hayranlık verici bir Kur'an dinledik ve ona hemen iman ettik.'' demekten kendilerini alamamışlardır. Ona dayanarak konuşan doğru söylemiş, onunla amel eden ecrini, karşılığını kazanmış, onunla hüküm veren adalet yapmış ve ona davet eden doğru yola çağırmış olur.''